105. sure. Alfil suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbin fil sahiplerine neler etti görmedim mi? Onların kötü planlarını boşa çıkarmadı mı? Onların üstüne devabl kuşlarını gönderdi. O kuşlar onların üzerlerine pişkin tuğladan yapılmış taşlar atıyordu. Böylece Allah onları yenip çiğnenmiş ekine çevirdi.